الحمد Rabbil Alemin, ve laqabetul Muttaqin, ve laudwan illa al-Zalimin. Ve salat ve salamu ala islahi Alimiyi ve Musallin, salatullahi ve عليهم ve alayna ejmاعین. Allahum alemnā bima yinfouna ve infana bima allemtana, fāinnak ala ma Ey bizim Allah'ımız, Ey bizim Rabbimiz, Ey bizim Halık'ımız, Ey bizlere rızık veren Rabbimiz, Sana hamdü senalar olsun, Sana çok şükürler olsun ki, Bizleri, O sevgilim Peygamber Efendimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyledin. Ey bizim Allah'ımız, Bu dünyada senin uğruna, senin kelimeni yüceltmek için cihad eden bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları koru. Onların kalplerini sen okşa ya Rabbi. Özellikle de şu son günlerde Suriye'de cihad eden kardeşlerimize, Mali'de kardeş cihad eden kardeşlerimize, dünyanın her tarafında senin uğruna, senin yolunda cihad eden bütün kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Senin yardımın mutlak ve sonsuzdur. Senin kudretin sonsuzdur. Ey bizim Allah'ımız duamızı arada koyma kabul buyur ya Rabbim. Evet değerli kardeşlerim <gülüyor> bir gün Allah nasip ederse gene büyük bir sahabenin hayatından bahsedeceğiz. Adı Seleme bin Kayıs el Eşşayi. Seleme bin Kayıs el Eşşai Hazretleri. Bu zattan bahsedeceğiz. Evet bu zat... Bu zat Günlerden bir gün Ömer radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun gece yürür iken Müslümanların hal ve hareketlerini izlemek gayesiyle kendi baş başa yürür iken gecenin bir saatlerinde o sıralarda da El Ahvaz'ı fethetmek için ordu hazırlamak gayesinde idi düşünüyordu kendi haline baş başa acaba ben bu ordunun başına kimi getireyim bu askerin başına kimi getireyim kimi olarak, komandan olarak komandan olaraktan bu ordunun başına getireyim düşünüyordu böyle gecenin saatlerinde aklına birden şu geldi vakat zafertu zafertu tamam buldum buldum dedi kendi kendine kendi kendine tamam buldum buldum diyerekten sevindi Sabah olunca sabahleyin Da Saleme bin hikaysil el bunu çağırdı. Bunu çağırdı huzuruna ve şöyle dedi ona: İnni veleytüke al-ceyş el-mutevacjeh ila el-Ehvaz. Ehvaza gidecek askerin başına seni komutan olaraktan tayin ediyorum dedi. El-Ehvaza gidecek ordunun başına seni tayin ediyorum. Onları sen idare edeceksin, sen komutan olacaksın dedi Seleme Hazretlerine. Fesir Bismillah, Allah'ın ismiyle yürü. Ve katil fisebilillah, Allah yolunda savaş et. Men kefere billah, küfredenlere karşı Allah yolunda savaş et diyerekten huzuruna çağırdı. Ve kendisine bu tavsiyelerde bulundu. Ve izelakitum min minel müşrikin. Düşmanlarınızdan, müşriklerle karşılaştığınız zaman Feduhum iler İslam onları İslam'a çağıracaksın. Zaten bütün gayede bu değil midir değerli kardeşlerim? Allah yolunda cihad etmenin gayesi kişileri o dalaletten, o zulmetten İslamiyet'e çıkartmaktır. Onlarla karşılaştığın zaman onları karşına aldığın zaman onları sen her şeyden önce İslam'a çağıracaksın. Onların bulunmuş olduğu o kötü dalaletten, zulmetten onları kurtaracaksın. Sizler yegane vesile olacaksınız onların hak yoluna gitmesinde. Onları İslamiyet'e davet edeceksin. Fein eslemu eğer Müslüman olur da hakkı seçecek olursalar, o zaman onların önünde iki tane seçenek kalıyor. İki tane seçenek kalıyor. Ya sizlerle beraber savaş edecekler düşmanlara karşı, Veyahut da savaş etmeyecekler, bulundukları yerde kalacaklar. Eğer bulundukları yerde kalırlar da, sizinlerle savaş etmeyecek olursalar, onlardan zekat parası alacaksınız. Sadece zekat parasını alacaksınız. Zekat nisabına eriştikleri, eriştikleri zaman. Onlara elinizden geçen ganimetten bir şey vermeyeceksiniz. Eğer Müslüman olduktan sonra bulundukları yerde kalacak olursalar diye buyurdu. Eğer ki sizinle beraber savaşacak olursalar, sizlere olan aynısı onlara da olacak, sizlere verecek şeylerin aynısı onlara da aynısı olacak diye buyurdu. Ama bunun ötesinde, İslam seçmezler Müslüman olmayacak olursalar, o zaman onları cizye vermeye çağıracaksın. Cizeyi de kabul edecek olursalar, koruma karşılığı o cizeyi alacaksınız. Onlar oldu olduğu gibi orada kalacak. Eğer bunu da kabul etmeyecek olursanız o zaman sizler bunlarla beraber cihad ederekten Allah için savaş edeceksiniz buyurdu. O büyük halifenin Ömer radıyallahu anh'unun Seleme binil Kaysa yapmış olduğu tavsiye ve vasiyet bu olmuştu değerli kardeşlerim. Evet Seleme bunu kabul etti. Tamam dedi ey Allah'ın Resulü'nün halifesi ben kabul ediyorum. Senin bu tekliflerini kabul ediyorum diye buyurdu. Bunun üzerine Fakale Selleme dedi ki Sen manvataya Emir Muminin nasihatlarını kabul ettim, tavsiyelere kafama koydum ve seni da emir olaraktan emriniz olaraktan yerine getiriyorum ve dediğinizi tutacağım ey müminlerin emiri olan Omar diye buyurdu. Fakale bunun üzerine Hazretü'lmarradial onu uğurludu, uğurladı bir harara çok şiddetle, elini eline koyaraktan, ona dua ederekten onu uğurladı. Evet. Felekad kâne yaktiru dahtahâmetel muhummeletî elgâha ala âtıkihi ve âtık-ı Evet. Hazreti Ömer biliyordu ki El-Ehvaz'a gitmek gayet zor. Çok sıkıntılı. Oraya asker göndermek de zor. Bunu yakına biliyor idi. Çünkü El-Ehvaz dağlık bir bölgede. İnsanlar Orada yaşıyorlar idi. Gayetin sert insanlar idi. Orada kalan kişilerin çoğunluğu da cahiliyetle meşgul olan kişiler idi. Onların orada bulunmaları ve oraya gitmeleri, sahabenin oraya gitmesi, o sıkıntıya katmaları, katmaları, katılmaları elbette ki büyük bir sıkıntıya onları sokacaktı. Müslümanlar evet bu sıkıntıya, Girmeleri için elbette ki büyük bir fırsattı o zamanda. Çünkü Basra'yı da korumak gerekiyordu. Basra Müslümanlar elindeydi. Sahabelerin elindeydi. Basra'yı korumak için de El-Ehvas kentini mutlaka almaları gerekiyor idi. Bundan dolayı bir kaçanak yoktu. Oraya mutlaka sahabeler bir çıkartma yapması gerekiyor idi. İşte bunun üzerine de o büyük komutan Hazreti Ömer radıyallahu anhu El-Ahvaz kendini, kendini ele geçitmekte karar vermişti. Karar vermek için de büyük bir ordu hazırladı. O ordunun başına da en güzel savaş sistemini bilen, savaş üslubunu bilen büyük bir sahabeyi getirdi. Ve onlara da işte bu tavsiye bulundu. Evet onlara ilk defa vardığınız zaman onları İslam'a çağıracaksınız. Kabul ederlerse tamam. Onları olduğu gibi bırakacaksınız. Kabul etmeyecek olursalar onlara karşı elinizden gelen savaşı yapacaksınız diyerekten onları uğurlar iken Bismillah Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül olun, Allah yardımcınız olsun, Allah sizi korusun diyerekten onları uğurladı. Evet böyle bir sıkıntılı halde böyle bir ordunun başına geçen Hazreti o büyük sahabe, büyük sahabe Selemede evet gayetin görevinin zor olduğunu iyice biliyor idi. Ancak yolda devam ederken askerlere moral vermek için geceli gündüzlü ayetler bahsederdi, hadisleri bahsederdi. Savaşın ne kadar Allah yolunda cihad etmenin ne kadar mükafatı bol olduğunu izah ederdi. Üzüntülü askerleri üzüntülürlerden görmezdi. Elinden geldiği kadar nasihat ederdi, denetlerdi. Bütün fetlerin yanına gider, o fetlerle ayrı ayrı sohbet ederdi. Evet bununla beraber üzüntüleri de elbette ki azalır idi. Azalır idi. Üzüntüleri hoşgörüyle karşılanır ve sevince döner idi. Herkes bir an önce onlarla nasıl karşılayacağız da Allah'ın yolunda cihad etmenin lezzetini alacağız diye sabırsızlıkla beklerler idi evet hal böyle iken hal böyle iken Hazreti Seleme Allah ondan razı olsun ne zaman ki El-Ehvaz kentinde onlara karşılanışınca onları ilk defa halifenin dediği gibi İslam'a davet etti İslam'a davet etti onları bekledim, onlara fırsat verdi onlar ise İslamiyet'i reddetti kabul etmediler Kabul etmeyince de önderinde tek bir seçenek kaldı. Ondan başka da yapacakları bir şey yoktu. O zaman kırışlarına dayanaraktan, omuzlarına dayanaraktan, develerle binerekten, atlarına binerekten düşmanı göz önüne aldılar ve savaşa girdiler. Öyle bir savaş oldu ki emsali görülmemiş. Böyle bir heyecanlı savaş olmamış. Çünkü karşılası kişiler gayetin dağda yaşayan insanlar, cahil insanlar, Kör insanlar bu ana kadar böyle bir savaş görmemiş. Dağda yaşayan insanlarla belki insanların bir araya gelmesi büyük bir heyecan uyandırdı bu savaşlar. Evet savaşın sonu olaraktan da Müslümanlar zaferle çıktılar. Başarıyla çıktılar. Çünkü onların gayesi Allah içindi. Allah yolunda savaş etmekti. Başka bir gayeler yoktu. Sadece ilahi kelimetillah Allah'u u Teala'nın o yüce emirini, o yüce kelimesini, o yüce ilahi emirleri oraya yaymak idi. Oradaki insanların maslahtan düşünmek idi. Allah onların niyetlerine göre de Allah onlara o büyük zaferi, zaferi vermiştir. Evet değerli kardeşlerim, bir kişi, bir Müslüman, bir fert, bir birey Allah için Allah için yegane düşüncesi niyeti Allah için olacak olursa Allah onu asla ümitsizliğe düşürtmez. Onu korur, onu muhafaza eder. Onu mutlaka zaferle zaferlendirir, müjdeler. Allahu Teala Hazretleri Yüdafiu anillezine amenu. İman edenleri Allah korur, muhafaza eder. İman edenleri Allah korur ve muhafaza eder. Bunlar da bu kayayla çıktığı için o karşıdaki karşılarındaki en azılı düşmanı en azılı düşmanı kısa bir zaman içerisinde yenmişlerdir ve zafer onun olmuştur. Evet ne zamanki silahlar sustu, esirler alındı, esirler alındı, ganimetler ele geçti. İşte o zaman o büyük sahabe Selem'e oturdu toplandılar, ganimetleri bir araya getirdiler, ganimetleri taksim etmeye başladılar. Katılan o mucahitlere o sahabelere, o ganimetlerin içerisinde de güzel bir tane, Güzel bir tane bir altın çıktı. Muhtelif altınlardan meydana gelen bir altın çıktı. Bunun üzerine o büyük sahabe dedi ki Ey eshaplarım bir tane altın çıktı çok kıymetli. Bu hulyeyi bu, kı bu kıymetli altını sizlere taksim etmiş olsam bir şey ifade etmez. Ne dersiniz bizim halifemize gönderelim mi bunu hediye olaraktan deyince Oradaki sahabelerin hepsi, evet ey Seleme Bunu halifemimize gönder Onun olsun Ömer'e ver O sevinsin dediler Bu kararı aldıktan sonra Bu kararı aldıktan sonra Eşya'yı kabilesinden Bir tanesine dedi ki Al dedi yanına bir kişi Get atlarınızı alınız Atlarınızı aldıktan sonra bu hediyeyi Alacaksınız doğru Medine-i Münevvere'ye gideceksiniz Medine-i Münevvere'de Halifemiz Ebu Ömer radıyallahu anh bunu takdim edeceksiniz ve savaşı kazandığımızı da müjdeleyeceksiniz diyerekten bir kişiyi görevlendirdi. Bu kişi pazara indi. İki tane at aldı. O at aldıktan sonra aldıktan sonra kendisi kendisi ve o kişi doğru Medine-i Münevverenin yoluna yönlendiler. Evet bu kişi ağzından şöyle diyor. Kendisinin ağzından ifadesini dinleyelim. Ferne trukül kere melehu diğer vilenə haber bir nefsihi kendi haberini kendisi bize anlatsın diye buyuruyor. Galer racul Hazreti Hz. radıyallahu hanunun göndermiş olduğu o kişi diyor ki, Madaytu ene ve hulemi ben ve benim de beraber olan ile busra busraya gittik diyor. Feshteraina rahiletein oradan iki tane deva aldık. O develerin üzerlerine eşyalarınızı yükledik. Sümme-i Yemmemne, Vechene, Şartıral Medine, Medine-i Medine Münevverenin yolunu tuttuk. Medine-i Münevverenin yolunu tuttuk. Felemme belegnâhâ Medine'ye varınca, Medine'ye varınca, Medine-i Münevverede, Hazreti Ömer'in bulunduğu yeri sorduk. Bize tarif ettiler. Gittik oraya. Baktık ki Ömer, radıyallahu anhü, elinde baston, bir meydanda, bir meydanda yemek pişirmiş sahabelere yemek dağıtıyor. Yanında da El Yerfe isminde bir tane kölesi var. Ona diyor ki: "Şuna et ver, buna et ver, şuna su ver." diyerekten kendisi bastona dayanmış. Bastonda iken o sahabeye, diğer sahabelere bir şeyler takdim etmek için emrediyor. Felemen tu aleyhi ne zaman ki ona yönelince, kale dedi "İcris, otur" dedi bana. fecelestu en son sıraya ben oturdum diyor. Bana da yemek verdiler. Ben de yemek yedim diyor. Felem <gülüyor> mafaraka ne zaman ki yemekten ayrıldı. Yemek faslı bittikten sonra Ali dedi ki Omar radıyallahu anhu ya yarfa, ey rafa, Erfa sahka, yürü, ey Erfa farfa sakka summadı yürü fetabtuhu. Ey Erfa bunları kaldır. Her şey bitti deyince kendisi gitti, ben de ona tabi oldum. Beraber arkasına gittim. Felenme <gülüyor> Ne zamanki evine girince, iste zentu Ben de müsaade istedim evine. Ben de müsaade et. Bana da ben de eve gireyim dedim. Fezinelii bana müsaade etti. Ömer radıyallahu anhu. Fezahu acalısun ala Kendisi bir deriden yapılmış bir postun üzerine oturdu. Müttekiyen alev seadeteyn iki tane yastığa dayanaraktan oturdu. Mincildin deriden yapılmış, mahşufetin lifle dolu iki tane yastığın üzerine dayanaraktan oturdu. Satara <gülüyor> lehüme birisini bana uzattı. Bunun üzerine Fercis <gülüyor> Aleyh'e <gülüyor> otur dedi. Ben de onun üzerine oturdum. Onun arkasında da bir tane örtü vardı. O örtüden hanımlana hitap etti. Bizlere bir şey getir, ey ümmü külsün, yiyek dedi. Bunun üzerine fakultu fî nefsi kendi kendime dedim. Acaba bize sahabe, o büyük sahabe ne takdir edecek, bize ne yedirecek diye kendi kendime konuştum. Bu sahabenin, bu emirin, bu halifenin bize vereceği yemek nedir olur deyince, onu düşündüm kendi kendime. O kadın içeriden bir ekmek verdi. Bir de içerisine zeytinyağı zeytin koydu ve onun üzerine de çekilmemiş bir tane taş tuz. Taştan taş tuz koydu. ile ileyye bana baktı Ömer ve kale dedi Ömer bana kul ey kişi ye dedi diyor. Fetesemdü fete emrehu fe ekeltü galilen. Emrini yerine getirmek masajıyla biraz yedim diyor. ve O da benimle beraber yedi. Ama o yemiş olduğum yemen lezzetini hiçbir tarafta göremedim diyor. O yemiş olduğum o ufacık yemiş olduğum o mutavazı yediğim yemen hiçbir lezzetini başka hiçbir tarafta göremedim. Ne yaşadığım halde ne de yazık yaşadıktan sonra göreceğimi tahmin etmiyorum dedi diyor. Sümme kale dedi Eskune bize su veriniz dedi diyor hanımlarına bize su getirdiler içtik. Fakale dedi ki: "Otur racul evvelen getirilen suyu bu misafire verin." dedi diyor. "Fa atunu önce bana verdiler." diyor carişe cariyeler. "Fa akhaztu kadaha bardağı aldım feşeribtu minhu qalilan." Az içtim diyor. "Kendi sabiq etyabunhu ecret içmiş olduğum o suda çok tatlı geldi bana." diyor. "Süme ahazehu aldı ondan sonra geriye kalan suyu da kendi içti." diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Sümme kâle dedi. Elhamdülillâhellezi et'amana fe eşbaana ve eskana fe arvana. Bizi, bize yemek veren Allah'a, bizi doyuran Allah'a, bizi suya su veren Allah'a ve bizi suyda kandıran Allah'a hamdü senarar olsun dedi diyor Ömer radıyallahu anhu. İndi zelike, ondan sonra iltifat ile bana baktı. Ve kultu getirdi bir ya emirü'l müminîn bana bakınca dedim ki diyor ey müminlerin emiri olan Ömer Allah senden razı olsun ben sana bir risale getirdim bir mesaj getirdim Müslüman'ın emirinden dedim diyor fekale dedi ki men ey, min ey nereden getirdin onu fequltu min abdil, min inde bin kayis'in Kays'ın oğlu Seleme'den getirdim dedim diyor Fekale dedi ki merhaban bi seleme beni Kais ona merhabalar olsun Ve merhaban bi resulihi siz, sizlerde hoş geldiniz Sefaler getirdiniz beni bu şekilde Tebrik etti diyor ancak anceşil müslimin Oradaki müslümanların askerlerinden Ordusundan bana bahset dedi diyor Fekultu dedim ona Kema ya emir el müminin Ey müminlerin amiri Allah'ın sevgilisi Nasıl arz ediyorsanız Allah bizlere o şekilde orada nusret ve zaferi verdi dedim diyor. es ve zafar ale aduvihim ve adu Allah'ın düşmanı ve düşmanlarına karşı Allah bizlere zaferi nasip etti dedim diyor. Ve beşer tuhu bin Nasr'ı müjdeledim zaferi kazandığımızda ve akbar tuhu haber ordunun haberini kendisine bildirdim cümleten ve tafsil Tafsili ve cümle olaraktan Ordunun durumunu ona bildirdim. Fekale dedi elhamdülillah. Allah'a hamdolsun dedi diyor. Ata fetafattala ve en'ama feezzel. Allah bizlere verdi. Fazla verdi. Ve o nimetlere Allah'a şükürler olsun dedi diyor. Sümme kale dedi. Hel mararte bil sıra Basra'ya uğradınız mı dedi bana. Fakultu dedim naam. Ya emirel müminin. Ey müminlerin amiri olan. Evet Basra'ya da uğradık. Oradaki Müslümanları da gördük, oradaki sahabeleri de gördük. Onlar da çok güzel bir halde dedim. Diyor, fakultu, bir hayır Allah hamdolsun onlar da hayır içerisinde. Fakale keyfe esarfiyatlar nasıl sordu bana? Fakultu dedim esaruhum arkas esarfiyatlar çok ucuz dedim diyor. Fakale dedi ve keyfel lahmu etleri nasıl bol mu? Çünkü et Arapların ağacıdır dedi diyor. Ve atasıhul Arab illa bir ancak Arapların ağaçları, durumları ağaçlarıyla kıyas olunur dedim. Dedi diyor. Dedim ki de Allah mü ve fîir etleri de çok, her şeylerde bol dedim diyor. Feltefete ile saftilezi benim elimdeki sandığa baktı. Fak ve dedi. Ma hazilezi biyedik. Ey seleme, şeyi, ey kişi bu elindeki nedir bu sandık dedi diyor bana. Fakultu dedim ki. Lemma nasadallahu Allah bize ne zaman ki yardım etti ya. Ale aduuna düşmanımız üzerine caalenel kanaim bize kanimet verdi Allah. Fara seleme fihi hilyeten. Bu kanimetlerin içerisinde komutanımız Seleme baktı ki bir zinetli bir eşya var. Fakale lil askere dedi ki ey asker inne hazihi bu Zinet var ya, lau kusumet aleykum taksim edilmiş olsa kendi aramızda hiçbir şey ifade etmez. İstiyor musunuz? Bunu halifemize gönderelim. Halifemiz bunu hediye alttan kabul etsin dedim. Ben de bu hediyeyi bana verdi. Bunun içerisindeki işte o hediyedir deyince fakalu dediler bütün askerler. Evet. Hepimiz razıyız dediler buraya koydu. Ben de bunu getirdim. Bu sandığın içerisinde işte Seleme'nin vermiş olduğu hediyedir deyince Felemma ve nazar ila'l ne zaman ki açtı bu hülleyi görünce o zaman hemen yerinden kalktı Hazreti Ömer ve jaale yadehu fi ellerini yan tarafına koydu ve qabisaftu ardı sandığı yere attı. Yerdeki sandıktaki her şey dağıldı. Sağa sola savrıldı Fekalem nisa yanındaki içindeki hanımları o tarafta sandılar ki Ömer'e bir hücum var bir kazıt yapılıyor sandılar o şekilde o intibah verildi. Sümme bana baktı. Vekale dedik işma bunlar topla dedi diyor. Çocuğuna dedi ki yanındaki kölesine o toplarken de buna vur dedi diyor. Hem topluyorum hem de ağaç içerisinde bunları toplamaya başladım diyor. Fecaltü ecme bunları topluyorum. Mentesre dağlanı müne softu sandıktan dahil hepsini topluyorum ve yarfa o ise yadrubini bana da vuruyor kamçıyla sümme kale bana dedi ki Ömer kum gayra mahmudun sevgi senin olmasın kalk ve bunu topla sana gönderin kişinin yanına get fe tu evet giderim ey Allah'ın Resulü'nün halifesi kahal giderim dedi ancak benim atım yok atımı da elinden aldınız deyince Yerfe'ye dedi ki kalk iki tane at ver bu ata binsin gitsinler. Bu atları ne zamanki oraya vardınız ihtiyacınız yoksa bu atları da başkasına vereceksiniz dedi diyor. Ben yanımdaki kişiyle birlikte kalktım az, a, a, hiç durmadan doğru Seleme'nin yanına vardım. Efal Efalya emir el müminin ey müminlerin emiri bunu derhal taat. Asker dağılmazdan önce halife bizlere böyle böyle yaptı diye söyleyince Seleme radiyallahu anhu o da derhal o sandıktaki olan kalimeti de Ashab-ı Kiram'a dağıttı. Ve bu şekilde Hazreti Ömer kendisine gelen o ufacık bir hediyeyi bile kabul etmedi. Çünkü gayeleri neydi? Gayeleri Allah rızasını kazanmak idi. Gayeleri neydi? Allah'ın rızasını kazanırken de hiçbir dünya dünya servetine ne ufana ne de büyüüne önem vermiyorlar idi. İşte böylelikle de böylelikle de o sahabeler değerli kardeşlerim cennette müjdelendiler. 10 tanenin bir tanesi de malumunuz Hazreti Ömer radıyallahu anhu cennette müjdelenen bir kişidir. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Allah heyecanı, gayreti bizlere Bizlere de nasip eylesin. Hazreti Allah bizleri dünyayı dünya olaraktan göstersin. Ahirete de ahir olarak, ahiret olarak, ahiret olaraktan göstersin de ona göre kendimize çek ve düzen verelim. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.